So, conseguí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 Kalbimizle rüyalarda buluşuruz bu şarkıyla kavuşuruz Aşk günümüz solsa bile aşk gülümüz solsa bile gözümüz yaş dolsa bile, bile zaman geçmiş olsa bile yavar da buluşuruz bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk gülümüz solsa bile, bile Gözümüz yaş dolsa bile, bile Zaman geçmiş olsa bile Ru yavar da buluşuruz Bu şarkıyla kavuşur. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla buluşuruz, bu şarkıyla buluşuruz. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla buluşuruz, bu şarkıyla buluşuruz.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 Görünmeden rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk gülümüz solsa, solsa bile... Gözümüz yaş olsa, olsa bile... Zaman geçmiş olsa bile...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 Bu şarkıyla kavuşuruz, rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz, rüyalarda buluşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz, rüyalarda buluşuruz. Rüyalarda. Kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, ah! bu şarkıyla kavuşuruz, rüyalarda buluşuruz, of! bu şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz saklı kalabuşurmuş. Burşame. Bu toz, Selamlar. defa yapıyorum ben. Yani yayına bağlanmayı düzen ben. Kalanmışsınız ya zaten Derya'yı gibi bir süper programı. Lezbiyan Biseksüel Feministlerin her hafta gezegenleri kırıklığa ulaşmak için yaptıkları program. Hmm. Ee, bu hafta yine playlist haftası. Size Zekim Renni ve Mürniz Böyle kırıklığa tuttuğumuzu diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Yaşım tıkmıyor ama. <gülüyor> Özlemle beraber böyle ee, bir derleme yaptık. Ee, tabii yayına gelmeden önce bir haber aldık. Ankara'da yaşananlarla da. Bir de daha kötüleşiyor gibi geliyor. O yüzden çok keyifli miyiz? Bilemiyorum. Ee, biz de, yani bir verir, bize aynı isimle Facebook'tan ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Ee, aynı zamanda radyo programına da Twitter.com ve ve Facebook'ta da, da ulaşabilirsiniz. Özlem bir şey söylemek istiyor <Gülüyor> musun? Yoksa özel de söyleyebilirsiniz il devi stare Umarım bu sefer sesimi duyuyorsunuzdur. Ben Gizem. Ee, bir aksaklık oldu az önce seste. Ee, derya yok bu hafta sanırım. O yüzden o bizim tecrübelimizdi. Ee, bu sefer yayını ben açacağım. Derya'nın bir sağlık problemi var. Ee, belki şey... Geçmiş olsun demek isteyenler olur. Derya'ya ulaşmak isteyenler olur diye söyledim. İyi almayı Merak etmeyin. Ee, şey Buradayız yine bir playlist haftası. Özlem'le beraberiz. Belki Özlem merhaba demek ister. Ee, sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz yayınımıza katılabilirsiniz biraz şarkıların aralarında sohbet edeceğiz ama sosyal medya hesap, yani hesaplarımıza ulaşmada sıkıntı varmış galiba ee, malum Ankara'da bir iki saat önce yaşanan şeyden sonra hepimizin bildiği sosyal medya erişim engellerini yaşıyoruz yine ee, yine de buradayız ben tekrar edeyim ee, twitter.com slash ee, facebook'ta da kliton diye yazınızda çıkıyoruz şöyle piskimiz tekrar edeyim bir anda cüpte yayına daldım çünkü az önce söylediğimiz an diyordum her şey ama e, lesbian bir seksüel feministlerin gezegenleri kiliton ulaşmak için her hafta yaptıkları radyo programı bu e, bir hafta konulu gidiyoruz bir hafta sizle şarkılarımızı paylaşıyoruz bu haftada size Zeki Müran ve Müzeyyen Senar ve Bilimum Türk sanat müziğinden oluşan şarkılarımızla geldik aralarda işte yayını bölüp sohbet ederiz diye düşünüyordum ama birkaç saat önce aldığımız haberlerden sonra pek de benim keyfim kalmadı. Ee, yine de konuşuruz herhalde. Değil mi Özlem? Biraz konuşuruz. Ee, o zaman bir sonraki şarkıyla girerim yayına bence. Ne diyorsun? Olur mu? Devam tamam devam edelim. Görüşmek üzere millet.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 o günlerin Kıymetini Bilemedi Ne yazık ki O günlerin Kıymetini Bilemedi Eski dost düşman olmaz Deyip de sitem etme Ayrılığın yükü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 benim eski değil, eskimeyen dostum. Eskimeyen dostum. Eskimeyen dostum. Size şaka yaptık. Fikrimi ince gülün ortasından öbür şarkıya geçtik. Ya Derya ya dön, bu işi yapamayacağım der. <gülüyor> yok yok, sanırım çözdüm. Sadece Mouse çok hassasmış. Ee, şarkıları dizerken gitti, elim kaydı. <gülüyor> Bir sonraki şarkıya geçtim. Şimdi tekrar fikrimin ince gülünü çalayım. Böylece içimizde kalmasın. şen gülüp şen o gün ki seni baktın asla devin o gün ki gördüm seni baktın asla ah Oh <laughs> gam zeli o gün ki gördüm seni yaktın o gün ki gördüm seni yaktın O gün ki gördüm seni Taşır seni Kaç kere mi düştün, Kaç günlere girdin mi? Sen sırrı bulup yolculuğuna, ah, Bak yine gidişlerdi Her yüzümü güldürür. İstersen Allah beni. Bin geceden koyunlar. Aa. seni bekledim işte Allah beni Günlerde gittim Tensiz yapmam yolumu Ah Bana ne biçarsın geldi mevsim Kaç kerem etti Kaç günün ede yapmamın oh, oh, oh. bak yiner Biz de şimdi size bu şarkıları dinletirken Zeki Müren'le ilgili konuşuyorduk her ne kadar bir önceki şarkı Müzey <gülüyor> Ensener olsa da <gülüyor> hani kendisinin bir beyanı olmasa da LGBT hareket tarafından sahiplenilmiş, sevilmiş, hala da sevilen konuşulan birisi kendisi. Ben de zaten sürekli aklımda şey dizileriyle dolaşıyorum sokaklarda. Arkadaş Özger'in bilirsiniz belki. Bir gün elbette Zeki Müren'i seveceksiniz, Zeki Müren'i seviniz. Dizilerini hatırlıyorum sürekli. Onu konuşuyorduk bizde hani böyle seviliyor ediyor. Biz de çok seviyoruz dinliyoruz. Bu sebepten mi acaba falan diye. Özlem ne düşünüyorsun bu konuda? <gülüyor> Yani aslında benim e, daha öncesinden de e, aslında Zekri Nurhan, Müzeyyen Sener seviyordum ama e, yani 3 sene önce bir hikayem başladı. Ben heteroseksüel bir kadındım. Sonra bir kadına aşık oldum. Ondan sonra... <gülüyor> <Hoş geldin. gülüyor> ...sonrasında yani o, o dönem baya böyle bir e, dinlemeye başladım ve neredeyse aralıksız 2-3 sene kadar Zeki Müren dinlerim, bugün de böyle saatlerce dinliyordum ve çok yakın hissettim yani kendimi yani beni ifade ediyordu yani şarkılarıyla. Ee, i̇ntihar geriçemiydi bence bir <gülüyor> anlamda çünkü inanılmaz şarkıları var. Bir tanesi işte seninle de konuştuk ya Hı -hı. E, Kahır Mektubu, 30 dakikalık bir şarkı ve yani birçok bir birçok üslul e, makam olan bir şarkı ve yani hani şairler bence peki şeyden bahsediyorsun hikayesinden bahsediyorsun şarkının biraz işte döneminden falan bana. Ee, aslında e 1980'den önce sanırım Ahmet Selçuk İlkan tarafından yazılmış bir e şarkı yani sözler ona ait e biri daha vardı da onu şu an tam atabiyemiyorum e Zeki Müren, yani hikaye şöyle geçiyor e Zeki Müren Bodrum'da biraz böyle Hayata küsmüş mi diyeyim biraz köşesine çekilmişken e, işte ha, Mesela çıkık an o sırada öğrenci zaten bunları yazıyor ve Zekimrene gönderiyor. Sonrasında da işte Zekimren çok beğeniyor e, ve okumaya karar veriyor. Sonra yani müzik listelerini her şeye sallıyor yani inanılmaz beğeniyor zaten e, çok çok iyi bir şarkı depresyona sokabilir. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir tarafı var yani ama çok güzel. 29 dakika 29 saniye <gülüyor> demişsin değil mi? <gülüyor> evet. Ökümen'in bu şeyliği böyle Zeküran'dan ne zaman yani hani bu ıı, şimdi çok fazla fikir geçti aklımdan da çok fazla düşünce geçti Zekümen'e dair. Benim Türk Sanat Müziği ile iletişimim hani annem üzerinden oldu. Türkçe poplarla büyüttü bir yerde ama hep böyle eskileri yad etmek için, annesini hatırlamak için falan hep Türk sanat, müziği, radyolarını dinlerdi ve bana da böyle bir şekilde işlemişti falan ama ya o kadar işlememiş ki ben şu an çok dinlemiyorum ya da yaşım mı gelmedi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne demek, Aşık ne da oldum oysa ki hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama şey Zeki Müren'in hani bu bizce sevilmesi eyvallah hani <gülüyor> dediğimiz gibi beyan olmasa da bir, bir şeyler alıyoruz sanki bir şeyler hissediyoruz gibi ondan ama sadece bizce sevilmiyor yani böyle Türk Sanat Müzesi'nin hani dev devlerinden sayılıyor. Ee, aynı zamanda hani oyuncu falan da değil mi? Yanlış bilmiyorum. Yüzlerce yani yazmış olduğu, yüzlerce bestesi var. Yani e, oyuncu da bir taraftan e, inanılmaz bir insan. Evet. Ben küçükken şey anneme sanırım şöyle bir soru sormuştum. E, yani bizde de dinleniyordu hani birçok ailede olduğu gibi bizde de Zeki Müran dinleniyordu ve şey sormuştum yani. Hani kim üzüyor Zeki Müren'i bu kadar yani o kadar hani bu, bu şarkıları söyletecek kim üzüyor ya Zeki Müren'i diye böyle açılamama problemleri <gülüyor> <gülüyor> olabilir belki bilmiyorum <gülüyor> sonra umarım bir şey yapılmam yani bunu söylediğimiz şey var şey. yani hani zaten şarkılarında yani böyle bir e, yabaz şarkılarında hani o, bu yanlış ifade etmek istemiyorum ama sanki bir günah işlemiş gibi bir şey var yani hani o, onu yansıtıyor şarkılarında ve mesela ben Duyduğum zaman üzülüyorum açıkçası ya. Yani günah işlemedi yani. <gülüyor> Bugünden geriye doğru söylediğimiz bir şey. Evet. Evet, günah işlemiyoruz. Yalnız da değiliz, yanlış da değiliz. Ama şu an Zeki Müren adına konuşmak <gülüyor> da istemiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. Evet. Şeyi de hatırlıyorum sürekli. Böyle çok tatlı videolar dönüyor YouTube'da onunla ilgili. Onları izledin mi bilmiyorum Özlem. İşte mesela Zeki Müren kendi evinde... Ee, sonra evine bir telefon geliyor ben sizin hayranınızım size birkaç soru sormak istiyorum işte en sevdiğiniz sayı burcunuz en nefrettiğiniz özellikler falan. en sevdiğim sayı yedi burcum yay yay olduğunu biliyordum çünkü ben de yay burcuyum yani belli oluyor <gülüyor> yay, dar, yay radar diye bir şey var yani yaylar birbirini tanıyor şey nasıl en sevmedi insanda en sevmediğim özellik riyakarlık inanılmaz güzel ya yani o videoları bir de hani böyle şey gün içerisinde gününüzü nasıl geçirirsiniz Sabah dokuzda kalkıp kahvaltımı yaparım. <gülüyor> Bunun hepsinden böyle küçük görüntüler koymuşlar. Işte. Sonra sporumu yaparım. Kalp pastası oldu böyle, bisikletin üzerinde spor yapıyorum. <gülüyor> ya inanılmaz, inanılmaz tatlı <gülüyor> <ya, falan. gülüyor> Hani bugün böyle Lady Gaga'ya falan hani o yaptığı şeyleri işte drag queenliği olsun işte böyle bazı şeyleri tiye alması, cesurluğu falan ama yani bence Zeki, Zeki Müren ilklerden evet, yani. bir şeydi yani. Zaten <gülüyor> bu e, yani Türkiye'nin David Bowie'si falan deniyor yani. Ee, Hak ediyor musun? Evet. O zaman bir şarkı daha girelim mi? Evet. Ne dersiniz? Kesinlikle. Tamam. <gülüyor> bir sonraki videoda görüşürüz. Thank you. Zaman bir kader alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık içiyorum. Hep hep seni hep bizi yazıyorum Ne zaman bir kader alsan elime Hep sana hep seni hep bizi içiriyorum her gece kederdeyim durmadan içiyorum sevda ektim kaybım yalnızlık içiyorum her gece kederdeyim durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum. Ey vedam, ey vedam, bir bir gün irade dipti gönül. Ayrıldın gidişinin bu gece yıl dönüm. Ey Gidişinin bu gece yıl Bu günde sensiz içtim, bu akşam sensiz içtim. Bu gece her damlayı iki kadeh içtim. Ayrılık öyle zor ki, kimsesiz kalan bilir. Göz ne demektir her gün ağır. Ya her geçen keder değil Durmadan içiyorum Sevda kti kay yalnızlık içiyorum her geçen keder değil durmadan Sevda ektim kalbime, yalnızlık içiyorum. Gidiyorum. Ben hiç çoğuk gelmiştim. Ee, ve oturdum dört yıl kanun Bir Wi-Fi buldum. İstediğiniz zaman ya temel ve ağladım. Çok ağladım. Ben gireceğimi de küsüyorum. Doğumda buraları gezemeyiz ya. O yüzden çok şey. Ne de olsa. her damla da seni hatırlıyorum. <gülüyor> <ta> alır <mısın? gülüyor> Ve sonra. <gülüyor> e, <gülüyor> falan. Böyle sokakta oturup ağlayan bir sıkçı. <gülüyor> Söyleyen. Benim de öyle etmiştim. Beyaz Senar zaten hani önceden de dinliyordum da birlikte, e, hani, de dinliyordum, e, bir kuruanda birlikte paralelde dinlediğim bir sanı zaten. Aslında Beyaz Senar'ın hayda hayda bir tane şarkısi var ve hani şeyler. E, da evet sanırım. Yani hani oradaki ana tema hani zaten bizde Beyaz işte birlikte şey yapar. ...cakı bardağını... ...işik fırlasın. Çok güzel. Hani orada... ...yani ben yapıyorum... ...kardeşim. <gülüyor> hani öyle bir ne sözü vardı. Ee, ya hani o... ...aslında Mize o... E, ...ya mesela o klipte de... ...ya o özgür salgı zaten... ...hani... E, su koşuma gidiyordu. Beraber... E, ...ben bu arada hani söyledim de... ...söylüyorum da... E, ...yani... Hani seviyorum ama şöyle bir algı var, az önce sen de söyledim. <gülüyor> <gülüyor> yaş yaş kemale, öyle bir algılar bu arada. Ya. Yaş kemale erdi ve hani dinlenmeye başladı gibi ama yani biraz yavaş, sanat izliği yavaş ve biraz belki depresif olabilir. Ama aslında yani bence herkes, herkes dinlemiş zevk alabilir yani. Ya ben de bilmiyorum. Zevk alıyorum ama işte şey, az önce söyledim ya, bizim bütün bir ya hani şey de benim o bir yerde, birazcıkları şımarıkçıydı sen ne diyeceğim. Tabii ki değil, herkese de her sezgizli bir, bir, bir şey, bu bir, bir olaylar, bu sezgizli bir, bir aslamaz ama ya. yani bazen bilmiyorum, ya ben bu soru yok, dedim ki acaba, ]).gülüyor> <gülüyor> daha öğrenciydim, baba parası yan, hayatım bu kadar sakatlamadı benim, dedim ki, Ama, ya, bir zeytinyağı i̇şte başka, bir ziyaret bir halkedesin şeyler, bizim yani? fundillerle de dalıyoruz, bir biraz hani, ama, hani, böyle, biraz hani, caz, biraz ya baz <gülüyor> ya baz baz mesela he hani, he dinlerken müziği sen dinlerken biraz daha böyle ya hakikaten kara deliklerden falan <gülüyor> ya böyle bir a, koz ko, yani kozmos yani öyle, öyle bir havası vardı yani hakikaten e, kendimi başka bir dünyadaydım yani sadece eee bu hani şarkıları dinleyip yüzüden <gülüyor> ziyade hani gerçek gerçekliğinden ve aslında bir sürü kısıtlandı beni topartan bir şeydi. Ee, ve hani yani ben kendimi çok iyileştirdim yani. Zetim İran'ın, Zeynep de, Senat'ın dediğim yeri çok iyileştirdim. Ne, ne zaman iyileştirdin kendimi? Ne oldu belli? Ne <gülüyor> <bu> paylaştık? <gibi. gülüyor> yani aslında hep, hepimizin tabii ki ihtiyacı var kendimi iyileştirmeye. Ee, yani sürekli olarak birileri şeyler tarafından sürekli olarak kısıtlanıyoruz zaten. Ee, yani... İnsanım. ama sanki senin özel bir hikayen var <gülüyor> <gülüyor> burada açılmayan an dediyorum <davet> özlemi. <gülüyor> Açı, açılıyorum o zamanlar mı? <gülüyor> ee, yani ben başından beri hani konuya dönecek olsak başından beri zaten kadınları seviyordum ee, kadınları hep sevdim zaten ama ya yani bunu ifade etme alanı ve şans altını bulamamıştım kendime çünkü kendi kendi yani e, zaten bunun ne olduğunu da içerdemde bir örnek seyrettim. Ee, ve yani zaman geçtikçe bunu sayfak etmeye başladıkça aslında e, kendimi de bulmaya başladım diyebilirim yani. Teşekkür ederiz. <gülüyor> demek ki senin üçü aşk Sen yanımda ol yeteş Kap karanlık odama Mehtap gibi dol yeterş Hiçbir şeyde gözüm yok Sen yanımda ol yeteş Kapkaranlık odama Mehtap gibi Dol yeter Yağmur vururken Cama Dalarken Gece Gama Özleyen Kollarıma Usulca sokul yeter yağmur vururken cama bavarlarken gece gama özleyen kollarım usulca sokul yeter çaresini bu yeter sızlayam her yerimin şu çileleri sevmiyim sahipsiz dertlerimin çaresini bu yeter Yağmur vururken cama dalarken gece ama özleyen kollarma usulca sokup yeter. Yağmur vururken cama dalarken. Gece kama özleyen kovarma usulca sokul yeter. Ya yayında bir sıkıntı oldu galiba. Ne olduğunu anlamadık ama umarım çözülmüştür. Çözülmüş gibi gözüküyor sanırım. Sesimizi duyuyorsunuzdur umarım. Ya bugün çok fazla teknik aksaklık oldu. <gülüyor> çok sinirim bozuldu. Buraya gelirken ben geç kaldım. Özlemin asla suçu yok. Sonra bir sürü bir sürü aksaklık. Dolunay falan mı var bilmiyorum. Ama çok da güzel sohbet etmiştik az önce. Niye öyle oldu bilmiyorum. Ya musikilerin bize ne çağrıştırdığından bahsetmiştik. Ben işte bir anımı anlatmıştım. Gerek yok bunları tekrar etmeye geçelim. <gülüyor> yok yok. Tekrar edelim bence duyuyorsanız eğer bizi. Ee, şey işte böyle öğrenci halimle yurt dışına nasiplendiğim, heveslendiğim bir dönem böyle Avrupa'nın böyle en şaşalı şehirlerinden sayılan bir şehirde sokan ortasında oturup Agura meyhanesindeyip ağlamıştım. Çok özledim ben memleketimi falan. Oysa öyle çok vatansever de falan bir insanda değilim. Hani vatan... Yani hani öyle milliyetçi bir tarafım yok. Sadece bu dili konuşuyorum. Bu dili konuşan insanlara bir yakınlık hissediyorum falan. Böyle sokaklarında oynamışım, caddelerinde, buraların. Bu kaotik alanları seviyorum, köfteci. Şey de ilginçti mesela, geldiğim zaman böyle köfteci abi, abi seni çok özledim, bana bir yarım ekmek köfte yapsana falan demiştim. Orada böyle marketler erken kapanıyordu. İşte annemden, annemin annesiyle olan bağı, çok erken yaşta kaybettiği annesiyle olan bağını kuruyordum, musiki. Özlem'in de bir hikayesi vardı ama umarım duyuluyordur. <gülüyor> Onu da böylece anlatır. Olur mu? Gel. Ee, yaklaş mikrofona. Evet, biz biraz bahsetmiştik ama duyulmadı sanırım. Yani aslında e, sanat müziğinde ben kendimi bulduğumdan bahsetmiştim. Hani e, her zaman, kadınları her zaman çok sevdim. E, ama işte çok önceleri bunu ifade etme olanağı şansı bulamamıştım. E, yani benim dünyamda öyle bir şey yoktu. E, sonradan ee, bunu ifade etme şansı buldum ve hani ilk zaten ilk ilk bir kadına aşık olduğumu fark ettiğim zaman dedim ki Allahım ben yaşıyorum yani o kadar mutlu olmuştum ki hani hayatımda yeni bir kanal ve beni ifade eden bir kanal açıldığını hissetmiştim ve çok mutlu olmuştum bir sürü arkadaşımı açıldım beni alkışlayanlar oldu <gülüyor> <gülüyor> yani benim için çok güzeldi zaten ve ya açıkça şunu söyleyebilirim ee, gerçekten böyle ilk okulda hani ilk ilk aşk vardır ilk aşk vardır ya böyle o inanılmaz bir şeydir yani onu on, on ondan çok daha kuvvetli bir şey hissettim ve yani dedim ki gerçekten kendimi bulduğum bir kanal keşfettim yani benim hikayem de aşağı yukarı böyle ve hani bunu tabi ya bu bağlantısı? ya bunun musikiyle bağlantısı şöyle aslında yani hani sanat müziği bunu bana hissettirdi yani sanat müziğinin içinde hani bahsettiğimiz biraz böyle bir e, naif biraz depresif hani böyle bir hal vardır ya e, o hali ben yaşadım çünkü gerçekten hayatım değişti e, hayata bakış açım değişti ve hani e, fark ettiğim şeylerin bir kısmından hoşlanmadım insanları açıkçası çok anlayamadım. Yani bir kadını sevmenin yani bunları da fark etmeye başladım çünkü. Bir, bir kadını sevmenin olumsuz bir şey olarak algılanması mesela böyle insanlar oldu çünkü. Anlayamadım yani. Hani bütün bunlar biraz daha böyle bir beni biraz içe kapattı. Sonra tekrar açıldım. Hani böyle bir dönem yaşadım. Bir de şey demiştim yani. Hani Zeki Müren özellikle Zeki Müren ee, hakikaten sanki e, uzaydan sesleniyor yani hani derya deniz zaten ee, ya benim için ya benim için zeki müren ve müzeyen senar yani kendimi bulurken ki zamanda bana eşlik ettiler yani onu söyleyebilirim. Çok... <gülüyor> ya şeyden söz etmiştik bir de o kesintide <gülüyor> yani ya, ya çok utanıyorum <gülüyor> ee, şeyden söz etmiştik bu musiki'nin aslında böyle. Ya benim adım, ya yani ben Gizem. <gülüyor> bence hani hep şeyden konuşurduk işte böyle çok fazla müzik dinleyen insanlar olarak yani e, burada Özlem şarkı söylüyormuş bir şarkı eşlik etmek istiyormuş. <gülüyor> ben çok sevinirim. Siz de umarım sevinirsiniz. <gülüyor> <Ben> de <söyleyeyim. gülüyor> Ama söylediğini yani söylediğini demek. ki... Evet, evet, söylüyorum. Zaten hani benim için bir, benim için bir terapiydi yani hani eşlik etmekte. <gülüyor> O zaman bir şarkı daha onu alacağız. Buraya mikrofonun başına aynı şekilde. Ya böyle işte beş yaşımdan beri böyle kulağında kulaklık, cebinde Walkman. <gülüyor> gezen bir tipim böyle. İşte on beş yıldır, yıldır böyle müziksiz geçmiyor hiçbir günüm falan. Ve kendimde böyle bazı aşamalar fark ettim. İşte hani poptu bilmem neydi derken böyle hani bir yerden sonra hani olmuş dediğimiz insanlar ya da müzisyenler falan. Böyle caza dönüyorlar, cazı takdir ediyorlar falan. yani Böyle bir, böyle bir şey var yani. Ya nasıl diyeyim sağduyuyla verilmiş bir şey var yani ya caz dinliyorsa falan sanki müzikide öyle bir yerde yani onu, onu konuşmuştuk yani böyle makamlar usuller bir şeyler işte kurallar ama aslında kuralsızlıklar böyle hani gerçekten müzikten anlayan ya da duygulardan anlayan duyguları yüzleşmeyi e, cesareti olan duygularıyla kendisiyle falan insanların yaşadığı dinlediği yaşadığı ama dinlediğinden öte bir alan gibi şey yani herkes, hani herkes başka bir şeyde bulur ya kendini yani hani kimisi cazda bulur kendini hmm. Kimisi sanat müziğinde bulur Sen bir kadına aşık oldun ve <gülüyor> musikiyle buldun <gülüyor> Evet önceden de seviyordum Ama işte bir kadına aşık olarak ile de böyle bir Yani tatlı bir bağımız oldu yani hani oh. Onu söyleyebilirim yani <gülüyor> Çok güzel. O zaman bir tane daha girelim mi? Evet İstemem aylık boynumu bülsün İstemem başka ne kesilsin Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharına yaprak dövülsün Aşkıma yavrum sen hasretin bir kor Senin yokluğun kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayayım, düşünmek çok zor İstemem ayrılık, boynumu bütsün İstemem aşkıma, rekes sürüpsün Ben rüyanda bile, yalnız seni sevdim İstemem baharda, yaprak öpürsün Aşkın Sein bir ka senin yok so mu Ben açarım, olsa ben açarım bana getir dudaklarım mühür olsa ben açarım bana getir anladım gün geceleri kalbindeki acıları çekinmeden bana getir Sen de beni bitir alladım geceleri Kalbindeki acıları çekinme bana getir sen tükenle beni bitir. Şeyde, bir çalayım dedim cin, ünlü jingle'ımızı. Bu yayında bir sürü aksaklık yaşadık. Bu benim milliyimden kaynaklanıyor. Gizem ben. Derya yok bugün. <gülüyor> <gülüyor> sonra teknik bazı sıkıntılar yaşadık. Mikrofonlar, falan. Çok özür diliyorum. Hepinizden bir daha böyle olmayacak. Bir, bir, biraz da heyecanlıyız. <gülüyor> evet. Biraz da heyecanlıyız. Şey e, Devam edeceğiz. Birkaç şarkı daha çalacağız. Sonra çıkacağız 11 gibi. E, hatta bundan sonra çalacağımız şarkı seni görmem imkansız riyalarım olması olacak. Seni görmem imkansız denince aklıma sürekli böyle bir grup vardı. Haberin var mı? Gaye Suak Yolla, tuçenin soy ismini unuttum. <gülüyor> evet oradan <gülüyor> onları hep Ya Şöyle aslında ben o grubun ismi sayesinde Zeki Müren'in bu şarkısını öğrenmiştim. Ee, evet. Bir şeyler söylemek istiyor musunuz Zeki Müren hakkında? Çok konuşuyoruz aralarda ama mikrofonu açınca böyle ıh deyip kalıyoruz. Yani Zeki Müren... Yani aramızda değil ama bize uzaylardan sesleniyor ya gerçekten. Bizimle birlikte yani. Peki bu şey sergisi vardı bir tane. Ha evet yapı kredinin sergisi vardı sanırım. Orada yani ayakkabılarına falan ben çok hayranlık duymuştum zaten. <gülüyor> kendi tasarlamış. Kıyafetlerini falan ayakkabılarının bir kısmını hani üstündeki işte parlak olan şeyleri falan kendi tasarlamış. Yani böyle bir tarafı da vardı Zeki Müren'in. Ee, yani ne denebilir ki daha fazla. Daha fazla. <gülüyor> Bize kara deliklerden seslenmeye <gülüyor> devam ediyor. <gülüyor> ben şu an kara delik dediğin zaman şeyi fark ettim. Gay suak yolun bu böyle e, şimdi yeni bir albüm çıkacakmış ama burada da tanıtımını yapıyormuş gibi oldum da. Şey bir önceki albümünde hani develerle yaşıyorum. O, ya o uzaya gidilecek falan böyle bir uzay konsepti vardı hani böyle acıma böyle aynı şey mi hissettir hissediyordu hani Bunlar musiki abi. Yani bunu ben de düşündüm ve hani gayeyle birlikte benzer şeyler hissediyoruz galiba bu konuda. Bence bu arada başka insanlara da sordum. Ya hakikaten hani böyle bir duygu yaşatıyor yani Zeki şarkıları. O uzaya gidilecek gibi. <gülüyor> bu arada tekrar edeyim biz lezbiyen, biseksüel feministleriz ve bu da gezegenimiz kliton ulaşmak için her hafta yaptığımız radyo programı. Bu hafta böyle teknik aksaklıklar, benim acımiliğim yüzünden böyle bir playlist haftası oldu ama haftaya konulu bir <gülüyor> programla burada olacağız. Şimdi son şarkılarımıza girip size veda edeceğiz. Bir şey söylemek istiyor musun Özlem? Ben Gizem bordu Özlem ben de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Diyorum. Kendinize dikkat edin. Zeki Mürenle Senar'da <gülüyor> kalın. <gülüyor> ra baktırdım panları da çıkmıyoruz seni görmem imkansız imkansız imkansız rüya var olmazsa en bakmıyor yollara çıkmıyoruz seni görmem imkansız imkansız imkansız Rüyalarım olmaz. Pencereden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmaz. Mektup yaz beş takili kayırda su serp yanan barma sağlığını duyurda yaban gülü gibisin dağ takında bayırda seni dermem imkansız imkansız bizimcan rüyalar olmaz yaban Gül gibisin, dağda, kırda, bayırda, seni dermem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmaz, rüyalarım olmaz. Seni can bahasına bir fırsat ver ne olursun ne olursun ne olursun beni bir daha sınav Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına Seni sormam imkansız imkansız imkansız rüyalarım olmaz bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına Seni sormam imkansız, imkansız, imkansız Rüyalarım olmazsa Yalvarırım mektup yaz Beş dakika ayırda da Su serp yanan bağırma salını duyurda Yaban gül gibisin Dağda kırda bayırda Seni dermem imkansız İmkansız imkansız Rüyalarım olmaz mı? Yaban gül gibisin Dağda, kırda, bayırda seni dermem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmazsa, rüyalarım olmazsa, olmazsa. son şarkımızı çalmadan önce size hoşça kal diyeceğiz. Ama özlem mikrofonu çok uzakta duruyorsun. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> ee, biz lesbiyen misek zaf feministleriz. Bu da bizim radyo programımız. Bize lesbifeminist.com ve Facebook'ta lesbiyen misek feministler sayfasına ulaşabilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz. Haftaya yine bir radyo programıyla yayında olacağız. Şimdi çalacağımız şarkı da e, Babaziz filminden. Hepimizin aslında elektronik remixini bildiğimiz ama Mevlana'nın bir mesnevisi olan sen ve ben anlamına gelen Menoto. Farsça bir şarkı. Onunla veda edeceğiz size. Çok seviyorum o seviye. Okursunuz siz de internetten Türkçesini, Farsçasını neyi istersiniz. Hoşçakalın. Kendinize Hoşça iyi bakın. İşte kötü haberler alıyoruz. Ama işte yan yana durup birbirimizi yükseltmemiz, dayanışmayla kalmamızı diliyorum. Bir şey diyor musunuz? Hoşçakalın o zaman. خون و کندم که در ایوان من تو به دو نقش به دو صورت به یکی جام من تو من تو بی من تو جام شویم از سر زو uşufore ze Hmm.